Açık Radyo burası ve Açık Gazete programını dinliyorsunuz. Ben Seçil Türkan. Soma nöbeti ayın 13. Kasım bölümüyle şimdi tekrar buradayız. Evet her tuttuğumuz nöbetin e, bu kez e, aslında dava kısmından uzaklaşıp biraz Soma etrafında gezinmeye başlayacağız. E, en son programda 11. duruşmayı konuşmuştuk. 11. duruşmada da Ek Bilir Kişi raporu istedi. Hakim Aytaç Ballı bu yüzden de Soma davası 21 Kasım'a ertelendi 12. duruşmada. Görüşmada. Önümüzdeki hafta pazartesi günü başlayacak e, bir gelişme yok bildiklerimizin dışında. Eğer öğrenmek istiyorsanız son programda neler olduğunu sizi Açık Radyo'nun web sitesine Soma nöbeti dosyasına tıklamanıza davet ediyorum. E, bunun dışında pazartesi günü başlayacağını söylemiştik ama aynı gün yani 21 Kasım'da Soma'da görülecek bir başka dava var. E, o yüzden aslında bir bakıma Soma, Soma 21 Kasım'ı bekliyor bugünlerde diyebiliriz. O da organize sanayi bölgesi.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 bu da soru işareti en son 2013 yılında onaylanmıştı bu yapılması planlanan.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 Ee, ve sonrasında e, bir başka köye taşındı bu e, termik santral projesi ve şimdi Koz Zören köyünde e, yapılıyor orada kamulaştırma işlemleri yapılmadı acele kamulaştırma kararı verilmedi zira bir patırtı ve gürültüyle karşılanmıştı zira.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 e, Soma'dan geçecek olan bir İzmir-İstanbul e, otoyolu, Çanakkale otoyol bağlantısı, Çandarlı liman bağlantısı ve İzmir-Bandırma-Karma hızlı tren hattıda bulunacak. Bunlar da organize sanayi bölgesine e, aslında bir şekilde geçirilecek. Bunun e, bir cazibe merkezi haline getirileceğini, yani bütün bu yatırımların orayı bir cazibe merkezi haline getireceğini savunuyor. E, i̇l müdürü kalmış, e, az önce söylemiştik.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 Görüyoruz. Ee, Ali Bülent Erdem konuşacağız dedi. Kendisi Tütün Sen, Genel Başkanı ve Çiftçi Sen Genel Sekreteri. Evet Ali Bülent Erdem şimdi telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet e, en son 8 ay önce konuşmuşuz Mart ayında e, ve Soma'daki gündemiz.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 Köylüler arazilerini hakikaten istekleriyle mi sattılar yoksa orada başka şeyler de döndü mü? Sizin gözlemleriniz neler bölgeden biri olarak? Aslında daha önce Termik Santralı'nın kuruluşunda da Hı -hı. kolinin ikinci yaptığı yerde yani Kayakaltı köyünün orada da köylülerin olur vermelerinin esas nedeni e, üretemedikleri duruma düştükleri için işsizlik sorununu çözeceğini düşündükleriydi. E, Arazinin 3 şey. katı fiyat verilmişti. Evet, verilmişti. Evet. Şimdi bu o, başından itibaren çok uzun süredir bu sanayi sitesinin e, organize sanayi sitesinin orada kurulması tartışılıyor, konuşuluyor. Hı hı. E, köylüler önce tepki gösterdiler. Sonra e, farklı bir biçimde yani bu işsizlik sorunuyla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 Ve bu süreç şimdi anladığımız kadarıyla tamamlandı aslında. Yani hani e, nasıl devam ettiğini de tahmin edebiliyoruz. Şimdi 910.384 metrekarelik bir alan diyor e, organize sanayi bölgesi için. Bu alanın içinde nasıl yerler vardır Sayın Erdem? E, yani tarım arazileri mi bunlar, e, işlenmiş toprak mı yoksa e, hakikaten kullanılmayan yerler mi? Neler var bu alanın içinde şu anda? Alanın içerisinde e, ağırlıklı olarak tarım alanı orası. %70'i, %80'i tarım alanı. Hmm. Hmm. E, örneğin ben şöyle örnek vermek istiyorum. Şimdi Beyce Köyü var. Yukarıda o sanayi bölgesinin üst kısmına gelen. Hmm. E, o köy e, daha önce Tütüncü Köyü'ydü. E, daha sonra alternatif ürün olarak orada bir e, kavun yetiştirmeye başladılar. Hmm. Ve yetiştirdikleri kavun gerçekten çok güzel bir kavun. Ee, ve onu e, Türkiye'nin her yerine satabiliyorlar, kooperatifleştiler, e, soğuk hava deposu kurdular. E, ciddi olarak orada kavun üretimi yapılıyordu. Şimdi onların arazilerinin bir bölümü aslında gidecek. E, yani alternatif tütünün alternatifi olarak gelişmiş ürünler dahi e, Somadı ortadan kalkıyor. Aslında e, Soma'yı şöyle düşündüğümüz zaman Soma'nın her yeri bir hafiyat alanına dönmüş halde.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 Ee, geçmişte o arazi üzerinde kesilen ağaçların bulunduğu yerde geçmişte mesela köyün merası vardı. Şimdi o meraya e, hayvan pazarı yaptılar olduğu gibi bir beton dökülmüş halde. Oralar hep birinci sınıf tarım arazileri. Yani Soma'da aslında e, tarım arazileri e, zaten çok kısıtlıydı bir vadenin içerisinde olduğu için. Hı hı. Şimdi tüm yavadan kalkıyor, köyler aslında ortadan kalkıyor.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 Yani beş bin kişinin çalışıyor, çalışıyor olması e, Soma için yeterli olabilecek midir? Keza önceki örnekleri de belki e, katarak kıyaslayabilirsiniz. Önceki sana e, organizasyon ay bölgelerini de. Bir de düşünmek lazım. Soma zaten başından bir olan bir şehir değil ki. E, Soma e, e, kabunun çalıştırdığı maden e, ocaklarıyla yaşayan kendi halinde bir kentti.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 Demiş tam olarak ee, yani aslında farklı yerlerden bakmak gibi dünyaya siz zaten bu tespiti yapıyorsunuz ama o zaten Soma'nın bir şekilde e, bırakılabileceğini düşünüyor gibi gözüküyor. Ee, bu, buna tam olarak ne denebilir açıkçası ben de bilmiyorum. Peki bir taraftan e, Kozluören Termik Santrali kurulmaya devam ediliyor. Bir son gelişme olarak oradaki e, son bilgiler nelerdir? E, çünkü çalışıyor artık orası bayağı bir inşaat haline dönüştü değil mi? İnşaat haline dönüştü, baca falan çıktı. Yani hı hı. E, bir iki sene tane sonuçları ne o zaman kullanacağız. Ee, çünkü Kozören neresinin doğum alanı olarak verildiği söyleniyor. Açık hocak olarak. Da. Nerenin verildiği duyamadık ee, biz. Hı hı. E, yaylasının hı hı. da e, koline verildiği e, söylentileri var. Hı. E, tabii soğutma suyu barajlara yapılıyor. Kozören köyünün yolu değişiyor. Evet. E, Orası tabii bir alt oluşu şu anda yaşıyor ama esas sonuçlarıyla beraber biz üretime başladığı noktadan itibaren göreceğiz orada. Hı hı. Ee, ve e, orada artık üretim yapmak mümkün olmayacak. O köylerin durumu gerçekten çok kötü. Hı hı. Ee, ama bir kampanya halinde Soma'da sürüyor bütün bu yapılan işler. Yani şimdi siz bir muhalefet sesi çıkmıyor diyorsunuz, hı hı. doğru söylüyorsunuz.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 Hmm, son ee, olarak. Şey, Cinge bölgesine. Şimdi hmm. oraya yapıldığı zaman Soma'da üretimi yapmak mümkün olmayacak. Tarımsal üretim bütünüyle bittiği gibi Soma çevresinde de tarımsal üretim yapılmasına engel olan bir yer haline gelecek yarattığı kirlilikle beraber. Hmm. Yani Soma'nın insanların yaşaması için uygun bir yer olmaktan çıkıyor.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 Bu günlerini yad ederek. Şimdilik iyi günleridir diyelim mi Soma'nın o zaman? <gülüyor> i̇yi günler, başarılar dilerim. Ee, çok teşekkür ederiz. Soma'nın iyi günleridir e, dedim ben. Ama bakalım daha kötülerini mi göreceğiz? E, son hali ne olacak? Şimdilik bilmiyoruz. Peki son bir soru da sorayım ben aslında yakalamışken sizi. Son bir soru. E,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 doğanın doğal düğmesine uygun tarımın doğal düğmesine uygun üretimin yapılabilmesi için oradaki ekolojik koşulların bozulmaması gerekli. Evet. Tarımsal üretim ekolojiyle beraber yapılan bir şey. Siz bütün ekolojik tahribatı yaratıyorsunuz. Yıkımı yaratıyorsunuz. Onun üzerine ben çeşitlilik olacağı gübrelerin artık kimyasal gübrelerin kullanılmayacağı bir tarım tarzını tercih ediyorum dediğiniz zaman inandırıcı olmuyor. Evet. Tam da böyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Soma'yı izlemeye devam edeceğiz efendim. <gülüyor> Keşke daha güzel günlerinde konuşuruz. Gerçekten öyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım sonrakinde neler konuşuyor olacağız. <gülüyor> Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'tan hiçbir yer zaten hani çok daha iyi haberlerle karşılaşmıyoruz. Bizde de durumlar çok iyi değil. Bakalım nereye gidiyoruz? Başarılar diliyorum. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağ olun.